1994, numaralı konu, Tufeyl bin Amr Eddefsi'nin çubuğunun ışık vermesi, evet, Hazreti Peygamber, Tufeyl bin Amr'ın çubuğuna ışık vermesini Allah'tan diledi, bunun üzerine çubuğu ışık vermeye başladı, o da karanlıkta bundan faydalanıyordu.